33. Numaralı konu, Beni Sad'ın Müslüman olması ve İbni Abbas'ın dımağım hakkındaki sözleri, evet, İbni Abbas der ki, dımağım devesine binip doğruca kavmine gitti, etrafında toplananlara ilk söylediği söze kötüdür Lat ve Uzza, oldu, onlara ey dımağım, biraz yavaş ol, sonra alaca hastalığına tutulur, cüzdama yakalanırsın, delirirsin, dediler, dımağım azap olun asıcalar, Allah'a ent içerim ki Lat ve Uzza'nın her ikisi de ne zarar verebilirler, ne de yarar sağlayabilirler, Allah, Resulünü gönderdi, ona kitap indirdi, sizi içinde bulunduğunuz küfürden o kitap vasıtasıyla kurtardı, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, o birdir ve ortağı da yoktur, şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür, katından, size emrettiklerini ve yasakladıklarını getirdim, dedi, o gün akşama kadar orada bulunan kadın ve erkeklerin hepsi Müslüman oldu, hiçbir kavmin elçisinin dımam binsa, lebeden daha üstün, kavmi için daha bereketli olduğunu işitmedim.